İnşirah Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. Sekiz ayettir. İnşirah, açılsın göğsünün açılıp genişletildiği ifade edildiğinden, surede bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Elem neşrah leke sadarak Ey Muhammed! Biz senin göğsünü, kalbini açmadık mı? <gülüyor> Belini büken yükünü üzerinden kaldırıp almadık mı? <gülüyor> senin şanını yüceltmedik mi? in <gülüyor> usri Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. İnne usri Evet. Doğrusu her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. O halde bir işten boşaldığın zaman diyene başlayıp yorulur. وَاِلٰى Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste.